Gezegenin Geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan ve sunan Ulgar Özesmi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Küresel Sürdürülebilirlik Panelinin kuruluşunu açıkladı. Panelin amacı fakirliğin hem iklim değişikliğiyle başa çıkılarak hem de ekonomik kalkınmanın doğayla uyumlu hale getirilerek ortadan kaldırılması. Ban Ki-moon düşük karbon kullanımının teşvik edilmesinin ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın ve bununla birlikte açlık, fakirlik, su ve enerji güvenliğiyle başa çıkmanın önemli olduğunu belirtti. Greenpeace yaptığı açıklamada Ban küresel sürdürülebilirlik panelinin başarıya ulaşmasını umduklarını iletti. Panel, dünyanın temiz enerji kaynaklarına yönelmesi için bir an önce ihtiyaç duyduğumuz yeşil endüstri devriminin önünde engel oluşturan petrol, kömür ve nükleer sektörü suçlu göstermeli. Katılımcıların arasında bulunan politikacıların kendi ülkelerinde gösterdiği veya göstermekte oldukları çabalardan, Çok daha iyisini yapmalı. Hemen belirtelim Türkiye'den Ali Babacan panelin bir üyesi. Babacan'ın yenilenebilir enerji yasasının çıkması önündeki engel kişiler arasında adı geçmişti. Panelde de bu konuda adını temize çıkartacağını umalım. Meksika körfezindeki petrol sızıntısı henüz sona ermişti. Bu kez de dünyanın gündemine Hindistan'daki petrol sızıntısı oturdu. Hindistan'ın en yoğun limanı olan Mumbai yani Bombay açıklarında Cumartesi günü meydana gelen gemi kazasından sonra Arap denizine sızan yakıtın daha yeni yeni kendiliğinden durduğu bildirildi. Hindistan sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada Cumartesi gününden beri Mumbai açıklarında 500 ton yakıtın sızdığı bildirildi. Hindistan otoriteleri batma riski olup yan yatan MSC Chitra gemisinde bulunan 2200 ton yakıtı güvenli şekilde tahliye etmek için Hollanda'dan özel bir ekibin çağrıldığını açıkladı. Kazaya karışan MV Kalija 3 gemisinde büyük çapta hasar olmazken Hindistan'ın ve Arap Denizi'nin en yoğun limanı olan Mumbai limanında trafik durmuş vaziyette. Hindistan otoriteleri MSC Chitra gemisinden denize düşen 400'e yakın konteynerde bulunan kimyasalların da tamamen sulara karıştığını belirterek tam güvenli temizlik sağlanmadıkça deniz ürünü yenmemesini tavsiye etti. Mumbai'de bulunan Bapa Atom Araştırma Merkezi'ndeki reaktörlerin soğutmasında kullanılan deniz suyu olduğu için yakıt ve kimyasal sıçramasına karşı bu reaktörlerde durduruldu. WWF'in Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı, İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji İlişkisi kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin ele alındığı Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji adlı kitapçık hazırladı. Kitapçıkta verilen bilgiye göre yenilenebilir enerji teknolojileri arasında güneş paneli, rüzgar enerjisi, bioenerji, küçük ölçekli hidroelektrik santral, güneş pişiricisi, fotovoltaik ve rüzgar hibrit sistemi, güneş ısıtma sistemi ve jeotermal ısı pompası yer alıyor. Türkiye'de başlıca yenilenebilir enerji kaynakları, hidrolik enerji, biyokütle, rüzgar, biyogaz, geotermik ve güneş enerjisi. Kitapçıkta küresel sıcaklık ortalamasının sanayi devrimi öncesi düzeyinin 2 derece üzerinde yükselmesinin engellenememesi halinde yeryüzü, doğal sistemlerinin geri dönülmez bir yıkım yaşayabileceği tekrar vurgulanıyor. Kopenhag sürecinde binlerce kez söylediğimiz gibi küresel ölçekte sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar yüzde 86. Düşürülmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıdaların üretim, işleme, paketleme ve nakliyesinin sera gazı üretiminin üçte birinden fazlasına sebep olduğunu bildirdi. Buğday Derneği'nin bu konuda yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi. Faun'un verdiği rakamlara göre ABD'nin toplam fosil yakıtı tüketiminin %20'si gıda tedarik zincirine gidiyor. Ancak asıl sorun üretim aşamasında. Verilen rakam ise çarpıcı. Gıdanın üretimi aşamasında salınan zararlı gazlar, gıdanın yaşam döngüsünün yarattığı sera gazları toplamının %80'ini oluşturuyor. Sadece kırmızı et üretimi küresel sera gazı salımının %18'inden sorumlu. Avrupa'da birçok şehir bu soruya gıda tedarik sistemlerinde yaptıkları değişikliklerle cevap vermeye başladı. Örneğin Viyana İklim Koruma Programı BioAl Viyana kapsamında kamu kurumlarına yerel ve organik ürün sağlayarak 2004 ila 2007 yılları arasında tam 103.000 ton karbondioksit salımını engelledi ve 44.4 milyon avroluk da tasarruf sağladı üstelik. Belçika'nın Gent şehrinde başlayan etsiz perşembe programı şehir halkını her hafta perşembe günleri vejeteryan beslenmeye davet ediyor. Doğa dostu ekolojik kısa mesafelerden tedarik edilen az paketlenmiş mevsim sebze ve meyvelerini tüketerek iklim üzerindeki baskıyı hepimiz azaltabiliriz. Ne yediğimiz doğa ile kurduğumuz ilişkiyi belirler. Karabük'ün Yortan Pazarı beldesinde hiç maden ocağı yok ama herkes madenci oluyor. Beldenin erkeklerinin %90'ı diğer kentlerde kara elması arıyor. Türkiye'nin kara kömürü Karabük Yenice'ye bağlı Yortan pazarı beldesinin de sanki kare kaderi olmuş. Yortan pazarı halkı kömür madenleriyle 1940 yılında tanışmış. İlk madenciler yolu açmış, arkası kesilmemiş. Bu madenci ihracı büyük acıları da beraberinde getirmiş. Ailelerini geçindirmek için şehir dışına giden 800 madencinin cesedi dönmüş beldeye. Mezarlıklar yan yana yatan maden şehitleriyle dolmuş. Durumu sayılarla biraz daha netleştirmek gerekirse... 2000'de Zonguldak'taki göçükte ölen 8 işçiden 3'ü Yörtanpazarlıydı. Yine 2000'de Bolu'daki madende ölen 8 işçiden biri, 2002'de Zonguldak'ta ölen 7 maden işçisinden ikisi, 2005'te Zonguldak'ta ölen 10 madenciden 4'ü, 2008'de Kastamonu Azdavay'da ölen 2 madenci ve bu yıl Zonguldak'ta ölen 30 madenciden 3'ü Edirne Keşan'da can veren 3 madenciden biri yine Yörtanpazarlıydı. Çıkarılan kömürün yakılması ile ise gezegenin ve çocuklarımızın geleceği kararıyor. Gezegen gitgide kızıyor. Kömür karası cehennem sıcağı değil, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlayacaklık kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi